Allahü Vü Allemin Şeytanı ve Selamü Aleyküm ya Sîde, La Vâline ve La Hîne, Ve İla Jemil Amviyy ve Mursalîn, Ve İla Jemil Amviyy. Ve Ben kimim cevap vermeye çalışıyordum. Hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizden öğrenmeye çalışıyorduk. İnşallah öğrenmeye, anlamaya devam ediyoruz. Önce dünyaya gelmeden önceki yaratılışımızı anlamaya çalıştık. Kendi üzerimizden yaratan Rabbimizi anlamaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu hep devam edecek. Marifet, marifet bitmez çünkü. Rabbimizi tanıdıkça kendimizi tanıyacağız. Yere indikten sonraki evet, halimizi anlamaya çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz tabii. Rabbimizin bize nasıl kıymetli yer verdiğini, bizi nasıl sevdiğini, nasıl ciddiye aldığını, kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim bir insanı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir. Bu öldürme sadece <gülüyor> zahiri hayatına son verme değildir. Bir de manevi olarak diriltmek ve öldürmek vardır. Ama işin sonucunda kim ne yaparsa kendine yapıyor. Gerisi herkes imtihandadır. Hükmi veren Allah'tır. Allah kimi ne vermişse ondan hesaba çeker. Onun için Allah ait kelimede öyle buyurmuştu. Sizi verdiklerimizle hesaba çekeriz neyi vermişse onunla hesaba şeker, vermediği bir şeyden dolayı hesaba çekmez. İsterse bu ilim olsun, bilgi olsun, hikmet olsun, bununla beraber eraset olsun, basiret olsun, manevi olarak verdiği aşk olsun, muhabbet olsun, rahmet olsun, her bir güzelliğinin tecellisi öyledir, onlardan hesaba çeker. Rabbimizin bizi nasıl sevdiğini anlamaya çalışırken bu hesaba gelmeyen bir şeydir. Biz ancak fani olan, yaratılmış olan aklımızla anlamaya çalışırız. Ama mutlaka bunun başka bir Yolu da vardır ki o da Allah ile sevmektir, Allah ile bilmektir, Allah ile kendimizi tanımaktır. Bu manevi yolculuğu yaparken Allah bizi bize tanıtır, kendini bize tanıtır, biz de anlamış oluruz bildiğimiz kadarıyla tabii. En başta başlarken, senden bir tane daha yoktur dedim. Biraz önce söylediğim o ayetle beraber anlamak lazım. Bu elbette ki akıl ile anlaşılacak bir şey değil. Bir insan, bütün insanlar, bütün insanlar bir insan. Bir insanı Rabbimiz'in nasıl sevdiğini anlamak için bu yeterlidir. Aynı şekilde ona yaptığın muamele de öyledir. Her bir insana yaptığın hayır olarak da öyle, şer olarak da yine öyledir. Bir insana yaptığın bütün insanlara yapılmış gibi kabul eder ki, insanın kendini nasıl bir imtihanla karşı karşıya olduğunu Anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın bizi nasıl sevdiğini anlamaya çalıştık. Biraz da Rabbimizin bizden nasıl sevmemiz gerektiğini anlamaya çalışacağız. Allah Kuruna, ruhundan, nefedere aşkın hakikatiyle yani zatıyla ona tecelli etmiştir. Onun için aşk Allah'ın zati tecellisidir. Bütün isimler oradan tecelli ediyor, aşktan tecelli ediyor. Bütün güzelliğini el-esmaul esnasını vermiş. Ama bunu kullanırken sadece Aşkı kullanıyor. Her bir ismi kullanan sadece aşktır. Rahmet aşktan, sevmekten tecelli ediyor. İkram yine öyle. Eğer o sevmek yoksa, eğer Kul Rabbini sevmedi, iman etmediyse O ona bir şey kazandırmaz. Ebedi hayatını kazandırmaz. Allah'a yaklaştırmaz. Onu Hz. insan yapmaz. Dolayısıyla ancak sevince Allah'ın muradı üzerinde gerçekleşir. Onun için Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bununla beraber eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir ki onlar Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever ve onlar hiçbir kınayicinin kınamasından korkmazlar. Allah'ın dini Allah'ı sevmektir. Allah için sevmektir. Tabii ki sevmek için güzelliği görüp şahit olmak lazım ki sevebilesin. Görmediğin, şahit olmadığın bir şeyi sevemezsin. Onun için, kendimize her yaratılmışa bakarken sadece Rabbimizle nazar etmemiz lazım ki Rabbimizin yaratmasına, kudretine, ikramına, sevmesine, güzelliğine şahit olalım, şehadet edelim, onu tanıyalım ve severim. Aynı şekilde yine Ayet-i Kerime'de öyle buyuruyordu. <gülüyor> Eğer Allah Resulü ve Allah yolunda cihad etmek Size her şeyden daha sevgili değilse Babanızdan, kardeşinizden, evladınızdan, eşinizden, eşlerinizden, çocuklarınızdan Malınızdan, ticaretinizden, evlerinizden Her şeyden daha sevgili değilse Allah'ın emrini bekleyin Yani Gazavi bekleyin. Allah basıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Bu durumda eğer öyle değilse sana fasık dedi, hidayeti kaybetmişsin dedi. Onlara elin bir azap vardır, iş yakan bir azap vardır, iş yakan azap. Kul Rabbini kaybedince içi yanar. Bu cehennemden daha büyük bir azaptır. Zahiri azaptan daha bir, büyük bir azaptır. İçin yangını yanarsın. Allah'ı, Resulü'nü ve Allah yolunda cihad etmek. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gayret sarf etmek. Ebedi hayatını kazanmak için çaba gayret sarf etmek. Hazreti insan olmak için çaba gayret sarf etmek. Güzel yapmak için çaba gayret sarf etmek. Nefsiyle cihad etmek, mücadele etmek. Büyük cihadi gerçekleştirmek. Eğer cihadın yoksa, çaban gayretin yoksa, bu durumda ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum demek sadece bir iddiadan ibaret kalır ki Allah onu öyle kabul etmez. Eğer senin cihadın yoksa, çaban gayretin yoksa bu durumda Allah'ın Allah emrini yani belanı bekle, gazabı bekle. Sen fasık olmuşsun Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez dedi. İnsan aşktan bir varlık, zatı tecelli taşıdığı için gerisi onun Allah'ın güzelliği tecelli etmiş. Allah'ın el esma-ül zatıyla beraberdir. Onun için zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği için onun sevmekten başka herhangi bir varlığı yoktur, herhangi bir kârı ticareti de yoktur. Onun için ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Herkesin bakması lazım, neyi seviyor, neyin peşinde koşuyor, yani neyin yolunda, neyi kazanmak için cihad ediyor. Cehdi, cihadı hangi yolda alır, neyin peşindedir. Eğer insan aşktan bir varlıksa, bu durumda o aşkını, muhabbetini, Allah kullanacağı isimlerini vermiştir. İmtihan sahnesi de bu muhabbetini kullanması içindir. Her neyi seviyorsa onun peşinden koşar, onu kazanmaya çalışır, kazanmışsa onu kaybetmemeye çalışır, onu büyütmeye. Çalışır. Onun için. Eğer Allah Resulü ve onun yolunda cihad etmek sizin için her şeyden daha sevgili değilse belanızı bekleyin dedi. Sen belanı bulmuşsun, sen fasık olmuşsun dedi. Senin için iş yakın bir azap vardır. O kendini kaybetmiş. Başka şeyleri Rabbinin yerine koymuş demektir. Kendini bilmiyor, anlamamış, neyi nasıl sevmesi gerektiğini, ne kadar sevmesi gerektiğini anlamamış demektir. Herhangi bir şeyi severken mutlaka niyetin düzgün olması gerekir. Yani iman etmiş olması gerekir. Eğer Allah'ı seviyorsa Allah için sever. Her neyi severse sevsin, mutlaka onun sevgisi Allah'a gider. Yani zahiri bir şeyi severken, bununla Rabbimin rızasını kazanırım, bununla daha güzel yaparım, bununla hizmet ederim, bununla kulluğumu yaparım. İnsanlara rahmet olurum, ikram olurum, hidayet olurum, cennet olurum, nur olurum deyip hesap yaptıysa, bu sevgi Allah'a gidiyor. Onun için bütün sevgilerin Allah'a bağlanması lazım. Bunun için de sadece lazım olan, gerekli olan imandır. Allah'ı her şeyden çok sevmektir. Resulünü sevmektir. Resulünü severken onun gibi olmayı, onun gibi iman etmeyi sevmektir. Ve onun gibi olmaya çalışırken cehk ve cihad etmektir. Rabbini dinlemeye çalışır, vahyini okumaya, anlamaya çalışır, tefekkür eder. Rabbi ile konuşmaya çalışır, Rabbini tesbih eder, Rabbini unutmamaya çalışır. Rabbinin huzurunda durmaya çalışır. Resulüne tabi olmaya çalışır, onun ahlakına bürünmeye çalışır. O olmaya çalışır, peygamberler gibi olmaya çalışır. Bu da onun cehdi ve cihadidir eğer seviyorsa bunu becerebilir. Sevemiyorsa beceremez. Kur Allah'tan yüz çevirince onun zikrinden yüz çeviriyor. Onu hatırlamaktan yüz çeviriyor. Hatırlamamaya çalışır hatta onu tespihten ona hamdden, şükürden, tekbirden, tevhidden yüz çevirmiş oluyor. Ben diyor, bence diyor, bana göre der. Allah diyemez, retulü diyemez, Allah için çaba gayret demez ve bu çabayı gayreti sarf etmez, edemez. İnsan en çok neyi seviyorsa onun Rabbi odur, ilahi odur, taptığı odur, hayatını yolunda kurban ettiği odur. Allah'a şirk koşmuştur, hatta orayı Allah'ın önüne koymuştur. Onun için öyle vurmuştu Allah'a ait-i kerimede, insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkaların başka şeyleri severler. Ama müminlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir. Bakacağız, gerçekten şiddetli bir muhabbetimiz var mıdır? Bunun için Resulullah Efendimiz bizim için her şeyden sevgili midir? Allah yolunda cihad etmek, rızasını kazanmak, yakınlığını kazanmak, sevgisini kazanmak bizim için her şeyden daha sevgili midir? Eğer öyleyse ve ve çok şiddetli bir muhabbetimiz vardır. Şiddetli muhabbet, aşk demektir. Arapçada aşk kelimesi yoktur. Aşk kelimesinin karşılığı şiddetli muhabbettir. Muhabbeti ne kadar şiddetliyse aşkı da o kadar büyük ve şiddetli olmuş demektir. Aşk kelimesi farsa bir kelimedir. ismini de bir sarmaşaktan alıyor aşağıka sarmaşığı böyle bir ağacın dibinde yetiştiğinde ağacı sarar en uç noktasına kadar, darına kadar bile o sarmaşık onu sarmaya devam eder tabii bir anda olmuyor, yavaş yavaş birkaç yeri alıyor bu tabii ağaç görünmez olur, bütünüyle ağacı sarmıştır, bütünüyle Ağacı yok ediyor, boğuyor, nefes almıyor ağaç, güneş almıyor, Tabii ki kuruyacak ve o sarmaşığın içinde kayboluyor. Aşk kelimesi, o ismini de o aşaka sarmaşığından alıyor. Aşk öyledir, insanı sardı mı benliği yok eder, aşk olur, aşk Allah'ın aşkı, muhabbeti, kur-i öyle olur. Mecazi aşktan da bunu rahatlıkla anlayabiliriz. O, onun hakiki aşkın gölgesidir. <gülüyor> Gölge hakikatini gösteriyor. Onu tadınca anlarız, anlamış oluruz. Kendimizi tanırken ben aşktan bir varlığım dememiz gerekir. Ve Rabbim bir imtihan sahnesi yaratmış bu dünya misafirhanesinde. Hadi sermayeyi kullan. Onun için Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Ve sen alışverişi onunla yapıyorsun. Bu alışveriş aşk alışverişidir. Onun için ne demişti Mevla'na? Neyi seviyorsan O'sun sen, neyi seviyorsan O oluyoruz, O gönlümüzde tecelli ediyor. Neyin aşkı muhabbeti gönlümüzde varsa kıymetimizde, değerimizde, şerefimizde ona göredir ve biz anlasak da anlamasak da sadece O oluyoruz, kendi gönlümüzdeki oluyoruz yani. Mesela Resulullah Efendimiz Vesselam öyle buyurmuştu. Bir kul bir hayra niyet ettiğinde, gönlünde eğer Allah bana imkan verirse şunu şöyle yaparım, bir mescit yaparım dediyse mesela, bir mescit yaparım, bir çeşmeyi yaparım, Allah yolunda şunlara şöyle yardım ederim, şöyle ikram ederim, gönlünden geçiriyor. İmkanım olsa bunu böyle yaparım. Allah onu yapmış gibi onun amel defterine yazar, yazdırmıştır. Kul kıyamet günü defterini açtığında onu orada hazır buluyor. Der ki ya Rabbi ben bunu yapmamıştım. Bir tane görür, beş tane görür. Sonra sorar. Ben bunları yapmamıştım. Allah buyurur. Eğer Rabbim bana imkan verirse bunu böyle yaparım demiştin. Onun için ben de seni yapmış kabul ettim. Bunun için bir verir, eğer imkan verip onu yaparsa on katını verir. Aradaki fark budur. Güzel düşünmek, hayır düşünmek ne demektir? Buradan anlamaya çalışmamız lazım. Düşündüğümüz Hayırsa biz biz onunla hayır oluruz. Hayri kazanır. Orumla Rabbimize yaklaşmış oluruz, sadece düşünmekle. Hayrı düşünmekle, rahmeti düşünmekle, ikramı düşünmekle, güzelliği düşünmekle. Allah bizi yaptı kabul etti. Elbette ki Yaratan, yarattığını bilendir, samimi midir, değil midir, Doğrumu mu söylüyor, sadık midir, yarancı midir, onu biliyor. Bunu da ona göre takdir ediyor. Eğer insan sadece düşününce Allah onu yapmış olarak kabul ediyorsa mutlaka bu bir hayalden ibaret değildir. Bu başka bir şey olması gerekir. Yani bu perdenin arkasında başka bir hakikatın olması gerekir. Her neyi düşündüysek eğer onu yaptıysa, insan kıyamet günü nasıl ki ameli tartılıyorsa, yaptıklarından ibaret olmuşsa, durumda düşündükleri onun için amel oluyorsa, insanın durup acaba ben düşünürken benim görmediğim, bilmediğim, o benim gönül alemimde, başka bir alemde acaba neler oluyor? Acaba yanlış şeyler düşününce de aynı şey geçerli midir? Elbette ki geçerlidir. Onun için o gün bütün yaptıklarınızı önünüze koyarız. Yaptıklarınızı yapmayıp geride bıraktıklarınızı, yapmanız gerekenleri ve yapmadıklarınızı bir de gönlünüzden geçirdiklerinizi de buyur. Gönlümüzden geçirdiklerimizi de önümüze koyuyormuş. Kendimizi tanımak için gönlümüzü, gönlümüzün ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, onunla neler yaptığımızı anlamamız gerekir. Sadece zahiri olarak anlamıyor. Bir de manevi olarak anlamaya çalışmamız lazım. Her neyi düşünüyorsak bilelim ki o mutlaka bizim kendimiz için yaptığımız ya dua ya bedduadır. Kendimiz için, başkaları için değil. Şu şöyle yanlış yaptı, bu böyle yapıyor, şuna şöyle olsun, buna böyle olsun. Kendine dua ediyorsun. Tam tersine, şu şöyle. Güzelliği kazansın, nimeti kazansın. Şu şöyle, manevi olarak Rabbine yakın olsun, hidayete etsin, Rabbini zikresin, tövbe etsin. Sen kendine yapıyorsun, kendine. Onun için Allah öyle buyurmuştur, kim ne yaparsa kendine yapar. Yaptığı iyilik, güzellik kendi lehine, kötülük aleyhinedir. Düşünceleri aynı ile öyledir. Düşünceleri, fikri, bakışı. Onun için ısrarla Allah'ın nazarıyla nazar etmek diyorum. Acaba Allah'ın nazarıyla nazar edince kul neyi kazanıyor, nasıl kazanıyor? Allah'ın kullarına, mahlukata, onun nazarıyla nazar edince, rahmetle nazar edince, muhabbetle nazar edince. Kerimliğiyle nazar edince kendileri için varlık için insanlar için güzelliği hayrı dileyince acaba gönül aleminde neler tecelli ediyor nasıl bir şey oluyor bu durumda ben kimim sorusuna verilmesi gereken cevap Rabbimin ruhundan nepheti aşktan yaratılı zati tecellisiyle aşktan yarattığı o tecellide el Esmaul Husnasının güzelliğinin tecelli ettiği varlığı. Bu imtihan aleminde misafirhanesinde, onun güzelliğini üzerimde gösterebilmek için isimleriyle, muamele edebilmek için Rabbime halife olup onu temsil edebilmek için Rabbim sahneyi hazırlamış ve bizi birbirimizle varlıkla mahlukatla imtihana tabi tutuyor. <gülüyor> Hadi kulum halifeliğini yap. Benim gibi yap. En kambil manada benim gibi yapan benim razı olduğum istediğim kulluğu peygamberler yapmış. Sen de onlardan mısın? Hadi öyle yap. Her bir peygamber gibi yap. Her biri imtihanlar karşısında nasıl tavır göstermişse sana örneklerle anlattım. Ayetleri beyan ettim. Hadi öyle yap. Unutmaması gereken şey var ki, kendisinden bir tane daha yoktur yalnız. Özel yaratılmış. Yok. Sadece böyle kalabalığa bakıp, ben de bunlardan biriyim herhalde. Herkes nasıl yapıyorsa, benim de öyle yapmaya çalışmam lazım. Herkes konuşuyor, bir şey söylüyor, şu doğru söyledi, bu Yanlış söylüyor, buradaki daha doğru söylüyor, Rabbin ne söylüyor, Rabbin öyle mi söyledi? Buna ne diyoruz? Sürü mantığı. Evet, sürü mantığı. Biliyorsunuz. Koyunlar <gülüyor> böyle, belki izlemiştiniz. Uçurumun kenarından giderken, koyunlardan biri uçurumdan aşağıya düşüyor. Onu takip eden koyun zannediyor ki o kendini attı. O da peşinden kendini atıyor. Her gelen koyun kendini onu peşinden aşağıya atıyor. Ya da bir nehirde bir sudan geçecek. Geçmiyorlar ama bir tanesi geçti mi gerisi hep onu takip ediyor. Onun gibi yapıyor yani. Bu sürü mantığıdır. Ama şahsiyetli insan o sürü mantıkıyla hareket etmez. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi eğer insanların çoğuna uyarsanız, sizi delalete düşürürler, küfre sürüklerler, seni cehenneme sürükler dedi. Öyle çoğunluğa bakıp ya da birilerine bakıp öyle yapma. Bir kişi bile olsa, o hak ise hakikat sadece olur. Gerisi hiç kimse hak üzere, hakikat üzere olmasın. O onu ilgilendirmez ona düşen, Rabbinin kendisini davet ettiği hak üzerinde olmasıdır, hakikat üzere olmasıdır. Yani şahsiyet sahibi olmak gerekir, şahsiyetini Rabbinden alması gerekir. Onun için ısrarla ne diyoruz? Bizim Rabbimizi dinlememiz lazım, O'nun vahyine tabi olmamız lazım. Allah'ın emrettiği gibi Resulüne tabi olmamız lazım, onu örnek almamız lazım. Aynı şekilde bunu kendimiz için söylüyoruz. Eğer bizde Allah'ın vahiyinde başka bir söz dinlerseniz, asla onu kabul etmeyin, onu reddedin. Ben de onu reddediyorum. Olur ki bir şey söyledim, anlaşılmadı. Ayette bir karşılığını bulamadım Gönlümüz onu kabul etmedi. Kur'an'ın bütünün ölçüsüne vurduk uymadı. Kesinlikle reddediyoruz. Etmesek ne olur? Etmesek şirke düşeriz. Küfre düşeriz. Öyle olmaz. Bununla beraber öyle vurmuştur Resulullah Efendimiz. Fetva verenler senden fetva istese de sen fetvayı kendi gönlünden iste. İman dolu bir gönül yanılır mı? Eğer insanlar böyle birilerinin peşinden gidip kaybediyorsa aklını kullanmadı, kullanmak istemedi ya da ya da işine geldi. Nasıl olsa kestirmeden kazanıyor. Hele bir de işin içinde dünya varsa dünyalık varsa onu tercih ediyor, o onun gözünü perdeliyor, onun peşinden giriyor Ya da dünyayı seviyor. Bu durumda dünya kimdeyse o onu sever. Bu onun elindeki bir şey değil. Dünyayı sever, mevki, makamı sever. Dünya mevkii makam kimdeyse onu sever. Yani gariban adam sanki bir şeye mi sahip olmuş? Hamallığı artmış. İşi artmış, hamallığı artmış. Bu ona nasıl kıymet deger verebilir? Bununla nasıl o değerli olabilir? Sen kıymeti degeri Şerefi Allah'tan bilemedin demektir bu. Bunu anlamamışsın. Sen kendini anlamamışsın. Neyi ne kadar sevmen gerektiğini, ne kadar kıymet değer vermen gerektiğini anlamamışsın demektir. Kıymetli, değerli, aziz olan, bütün şerefin, gücün, kuvvetin sahibi olan Allah'tır. Ve herkes ondan kıymetini, değerini, şerefini alıyor. Bu bir günlük dünyada hepimiz O'nun, Rabbimizin misafirleriyiz. O bizi rızıklandırıyor, o bize işleri veriyor, imtihanları veriyor, kazanma imkanları veriyor. Herkesin payına bir şeyler düşüyor. O her neyse senin onunla buluğunu yapıp Rabbinle alışveriş yapmam lazım. Rabbinin rızasını, sevgisini kazanmalısın. lazım. Eğer bakış doğru olmazsa, Rabbimize bakış, kendimize bakışımız, dünyaya bakışımız, imtihanlara bakışımız Allah'a göre olmazsa yanıldık. Yanıldık. Hiç farkında olmadan kendimize başka başka manalar vermiş olduk ki varlığa, kendimize, hayata bu durumda hiç farkında olmadan Rabbimize ters düştük. Ben biliyorum. Derken kendi bilgimizi, ilmimizi ona şirk koşmuş olduk ve kendimizi Rabbimizden perdeledik. Zaten şirk, küfür, perdelemektir. Şirk, ortak koşmaktır. Bence bana göre demektir. Ben biliyorum demektir. Ya da iblisin söylediği gibi ben hayırlıyım demektir. Bu hepsini kapsıyor bu kelime. O zaman kulun Rabbini öyle bir bilmesi, öyle bir anlaması, onun vahyini öyle bir öğrenmesi, öyle bir Rabbi ile konuşması, konuşup Rabbine söz vermesi gerekir ki şirkten kurtulsun. Ondan Rabbinin vahyinden, tecellisinden, güzelliğinden onun sevgisinden, Muradından başka bir şey kalmaz. Bütün insanlardan böyle olmasını beklemek doğru midir? Elbette ki değildir. Ama kim ne kadar bunun için çaba gayret sarf ederse ama bunun için çaba gayreti için de onun Allah'ı Resulünü ve onun için onun yolunda çabayı gayreti yani cihadı her şeyden çok sevmesi lazım. Babanızdan, evladınızdan, eşlerinizden, aşiretinizden, akrabalarınızdan, ticaretinizden, evlerinizden, mallarınızdan daha çok. Sevmedikçe de iman etmiş olmuyor. Bu durumda eğer böyle değilse sen belanı bulmuşsun demektir. Allah'ın emrini bekle. Bir memlekete azap geldiğinde Allah'ın emri gelince diyor. Ya da peygamberine Allah'ın emrini bekledi. Dediyse azap geliyor, gazap geliyor demektir. Ve ayetin sonunda Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Bunlar fasık olmuş. Fasıklar cehennemliklerdir. Rabbine şirk hoşlukları için. Her ne ki bunlardan daha sevgiliyse zaten Allah'ın önüne koydu, Resulü'nün önüne koydu, hangi yolda çaba gayret sarf ediyorsa, eğer bu Allah yolunda cihad değilse, imanı kazanmak değilse, Allah'ın rızasını kazanmak değilse, ebedi hayatını kazanmak değilse, bu durumda her ne olursa olsun, onu bunun önüne koymuş oldu. Yani Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili olmuş oldu, asık oldu. Hidayeti kaybetti. Hidayete erdirmez dedi. Bu halde hiç kimse hidayette olmaz. Hidayeti bulmuş olmaz. Hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Kim Allah'ın hidayetiyle hidayete ererse o hidayettedir. Eğer Allah ile hidayeti bulmamışsa o hidayeti bulmaz. Yolunu kaybetti. Rabbine giden yolu kaybetti. Kendi hakikatine giden yolu kaybetti. Kendimizi tanırken buraya Hazarmaya gelmişiz buraya. Cihad etmeye gelmişiz buraya. Rabbimizin bize verdiği güzelliği, aşkı, muhabbeti, isimlerini kemale erdirmeye gelmişiz. Rabbimizi, Rabbimizin güzelliğini üzerimizde göstermeye, hadife olmaya, ayna olmaya gelmişiz. Bunun için koşmam lazım. Boşuşturmam lazım. Hep kazanmaya çalışmamız lazım. Eğer bunun için bir çabamız, gayretimiz, cihadımız varsa kendimizi anlamış, Rabbimizi kendimize göre anlamış, iman etmişiz demektir, ahirete iman etmişiz demektir değilse Değilse imanımız taklididir. Bizi kendine davet eden Allah'tır. İkram etmeye davet ediyor. Yakın olmaya davet ediyor. Dost olmaya davet ediyor. Biz hem avız hem avcı. Eğer... O bizi avlamasa görüyoruz. Allah ayet-i öyle duymuştu. Onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bizim Herkes kendine göre mutlaka o çabasıyla, gayretiyle bir şeyi kazanmak yani bir av peşindedir ama asıl avlayan O'dur. Öyle bir avlıyor ki, öyle bir davet ediyor, öyle bir... Tuzak kuranların en hayırlısı onun tuzağına düşünce bu tuzağ aşk tuzağıydı. Hiç çırpmaya gerek yok. Nasıl ki biri tuzalar düşünce çırpındıkça sadece kendini yaralar. Yapması gereken şey olması nedir? Sakin olacak. Her kim o tuzayı kurmuşsa o onu oradan alır. Ona düşen teslim olmaktır. O teslimeti göstermektir. Buradan kurtuluş olmadığını anlamak. Onun için ne diyoruz? Vusfat yoru tek şeritli yoldur. Dönüşü olmayan yoldur. Yola girdiysek tuzağa düşmüşüz demektir. Ama bunun sonunda neyi ikram eder? Asla umadığımız, beklemediğimiz, hayal edemediğimiz ikramı yapıyor. Bize ihtiyacı yok, bizim ona ihtiyacımız var. Yani vermek için, ikram etmek için yapıyor onu. Hepimiz niye buradayız? Memleketi terk ettik, geldik. Mutlaka buraya çeken bir şey var. Eğer tuzağa düşmüş olmasaydınız, burada olmazdınız. İnsanı insan yapan o muhabbet, Aşk ve muhabbettir. Onun hakikati böyledir, onda başka bir şey de yoktur. Aşık vardır, bir maşuk vardır, ikisi arasında evet, aşk vardır. Bu aşk aşkı. Öyle bir zarar ki önce aşıkın güzelliği tecelli eder, o kendini kaybeder. Aşk ona onu kaybettirir, sadece aşık kalır. Hakikat böyledir, insanın hakikati böyledir. Aşktan bir varlık, acaba Allah onu nasıl seviyor? Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği, bununla beraber, bununla kemale eren. Allah yolunda öyle bir cihaz edip cihad etmiş ki, bütün benliğini kurban etmiş, varlığını kurban etmiş, hayli olan her şeyi zaten kurban etmiş, dünyasını kurban etmiş, nefsini kurban etmiş. Nasıl sevgiye layık olur? Nasıl Allah'a yakın oldu? Ben kimim derken ben aşktan bir varlık. Ben aşık. Ben Rabbime aşık. Ben Rabbimin maşugut. Ben aşktan bir varlık. Dememiz gerekir ki kendimizi en azından bir bilgiyle en azından gönlümüzde tattığımız bir marifetle, bir muhabbetle onu andayalım. Kendimizi andayalım. Bir insan düşünün, Resulullah Efendimiz böyle oldu. Nasıl? Allah katında nasıl bir sevgiye layıhtır? Kendisi aşk olmuş. Nasıl bir rahmete layıhtır? Alemlere rahmet bulur. İman etmeyenler Allah'tan belalarını istiyorlar. Bize azap etsin, azabı indirsin. Eğer öyleyse ne buyuruyor? Sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildir. Her şey, her bir kulu için ne kadar seviliyorsa onun için kıymeti, değeri o kadardır. Ona olan sevgisini kaybedince, o onun için değerini de kaybetmiştir. Bu durumda bir şey yok demektir. Aşk varmış sadece, sevmek varmış. Ne kadar seviyorsan, o kadar senin için kıymetlidir, değerlidir, büyüktür, vazgeçilmezdir. Sevgisini kaybedince, o yok oldu. Senin için yok mesafesindedir. Sevilen var, sevilmeyen yok. Kendi üzerinden elbette ki Rabbini anlamam lazım. Rabbinin sevgisini ne kadar kazandınsa o kadar varlık oldun, ne kadar kaybettin yok oldun. Onun için cehennemlikler yok mesafesindedir. Kaybetti. Rabbinin sevgisini kaybetti, Rabbini kaybetti. O burada da böyledir, şimdi de böyledir. Şimdi kazanma imkanı vardır, o zaman imkanı kaybetmiştir. Onun için ben kimim sorusuna Rabbinin sevdiğini ve sevdiği Rabbinin bu sevgisine karşılık veren, Rabbini seve. Rabbine yani iman edem. Abdîm onun sevgisi peşinde koşuyor. Koşmaya devam ediyor. Rabbimin sevgisini kazanmak için cehid ediyor. Cihad ediyor. Onu sevdiği gibi yapmaya, olmaya çalışıyorum. Deyince kul olmuş. Yani ben kimim sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Böyle bir sevgimiz yok, böyle bir derdimiz yok, böyle bir çabamız, gayretimiz yok, ölüm. Belasını bulmuş, yazık etmiş kendini. Rabbine karşı nankörlük yapmış. Nimetini, ikramını, kendinden verdiği güzelliği yok saymış. Verdiği sermayeyi heba etmiş. Onun için hep ısrarla ne dedik? Rabimiz bize bir sefer seni seviyorum desin bütün varlığımız kurban olsun bir sefer bize sen güzel yaptın desin varsın kıyamet kopsun ama bunu Nereden söyleyecek? Gönlümüzde. Hitap ederken de gönlümüzü hitap ediyor. Ama gönlümüzün buna layık olması lazım. Gönlümüzün bunu söylemesi lazım. Belki gönlümüzden, her zerremizin bunu söylemesi lazım. O zaman bize seni seviyorum demeye layık oluruz. Senden razı oldum demeye layık oluruz. Ne kimseye torpil yapar, ne de kimseye haksızlık. Zehre kadar hayır zerre kadar şer, onu işledikinde nerede olursa olsun Gökte olsun, yerde olsun, bir kayanın içinde olsun, yerin dibinde olsun. onu karşına getirir dedi. Onun için her ne yaptıysa kendimize yaptık. Hayır olsun, şer olsun. Başkasına değil. Başkalarına imtihan oldu. Başkalarıyla İmtihana tabi tutuluyorsun, başkaları da seninle imtihana tabi tutuluyor. Bunun için de herkesin kendi imtihanına bakması lazım. Ya imtihanlarda birbirimize hayır oluyoruz ya da şer oluyoruz. Ya hidayet oluyoruz ya delalet oluyoruz. Kendini bilenler sadece hayır olmaya çalışır, rahmet olmaya çalışır. Hidayet olmaya çalışır, cennet olmaya çalışır. Her ne yaparsa yaptır, kendine yapmıştır. Ama bunu görmeyenler, kör olanlar gözleri görmüyorsa durum bambaşka Onun için eğer bir göz hakkı görmüyorsa, kör olsa daha iyidir. Hakkı işitmiyorsa, sağır olsa daha iyidir. Hakkı ikrar edemiyorsa, Rabbim diyemiyorsa, sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum diyemiyorsa, dilsiz olsa daha iyidir. Onun için daha hayırlıdır. Eğer bir gönül Allah'ın muhabbetiyle, imanla dolmamışsa, Allah oraya, rahmetiyle, muhabbetiyle tecelli etmemişse o olmasaydı daha iyi olur. Nasıl insanın zahiri tarafı varsa aynı şekilde insan hakikat itibariyle manevi taraftır. Manevi tarafı Allah'ın nefettiği hakikattır. Ama nasıl ki bir kuş yumurtanın içindeyken bütün alemi o yumurtanın içi olarak zanneder <gülüyor> ne zaman kırıp dışarı çıktıysa o zaman anlar. Onun için vücut kabulü kırmadan yani vücudun bedenin nefsin arzularından, isteklerinden geçip Rabbimizi tercih etmeyene kadar kabuğun içinde kalmaya devam ederiz. Bize anlatılmış olsa da başka bir alem var dışarıda. Sadece bir bilgi olarak kalır ama onu kırıp dışarı çıkınca ne olur? Kendimizle tanışmış Rabbimizin. güzelliğine şahit olacağımız şehadet alemiyle tanışmış oluyoruz. Manevi olaraksa bu böyledir. Maneviyatımızla tanışmış olur, manevi alemle tanışmış olur. O bizim geldiğimiz alem. İyhem de ilk buradan yolculuk yaparken adım atacağımız ilk alemdir ki melekut alemi. Onun için Resulullah Efendimiz sahabeye öyle buyurmuştu. Eğer siz benim yanımdaki halinizi korumuş olsaydınız, dışarı çıktığınızda meleklerle sohbet eder, müsafaha eder, diz dize oturur, sohbet ederdiniz. Melekut alemi. Ama o hali korumaya çalışırsanız dedi. Bu durumda bize düşen her anda Rabbimizin huzurunda durmaktır. Cenneti de, cehennemi de görür gibi olmaktır. Kıyamet yerinde, mizanın önünde, hesap yerinde durur gibi durmaktır. Hayatı yaşarken Rabbimizin yolunda, yollarında boyun bükerek yürümektir. Boyun bükmek demek, öyle başını eğip boyun bükmek değil. Günün boyunudur bu. Tevazu halidir. kulluğunu bilmektir. Rabbine olan nohdaşlığını bilmektir. Rabbinin beraberliğini, yakınlığını bilmektir. Bir anının bile onsuz olmadığını bilmektir. Onun için ne dedim? Rabbimiz peşimizde bir haberimiz olsun. Bizim ondan koşuşumuz mümkün değildir. Mutlaka ondan geldik, dönüşümüz onadır. Ama her anda kazanmamız için bize ikramda bulunuyor. Hadi gel diyor, hadi kazan diyor, hadi rahmet et, hadi yardım et, hadi hidayet ol, hadi af ol, mağfiret ol, cennet ol, aşk ol, muhabbet ol, hadi yap, hadi yap, hadi gel diyor. <Gülüyor> Ya geliyorum diyeceğiz ya da gelmiyorum diyeceğiz. Onun için perdeleri açılınca sorsa Sen neyimi beğenmedin? Niye beni tercih etmedin? Bir günlük dünya hayatını ebedi bir hayata mı tercih ettin? Ya da beni tercih etmeyip neyi bana tercih ettin? Nefsini mi? Benliğimi, insanların dünya maranı mi, mevküsünü, makamını mi, neyi tercih et? Tek kelimeyle beni kaç kuruşa sattın diye sormaz mı? Yani yok ben böyleyim, herhalde ben böyleyim demekle oluyor mu? Hayır. Yani çekirdek dese ki ben herhalde böyleyim, sen ağaç olmayı kabul etmiyorsun demektir, herhalde böyle değilsin sendeki hakikatın tecelli etmesi gerekir. Bu alem onun içindir. Çekirdek ağır, toprağa düşmeyince yeşermiyor. Marifet topraktan mıydı? Hayır. Onu bir suyun içine koysan o yine orada eğer gereken müdahale yapılırsa orada da çatlar yeşerir. Marifet suda değil. Marifet onun kendi iç aremündedir. Onda gizlidir. Ne kabuğunda gizlidir, ne de o çekirdekte. Çekirdeğin içinde. Onun özünde bir nokta vardır sadece. Bu hakikati o nokta taşıyor. En derindedir o. En içte. İnsanda öyledir. Marifet çamur bedeninde de, Nefsinde değil. Ondan meydana gelir nefsinde değil. Onun bir ötesinde elbette ki manevi Allah melekut aleminden elbiseler giydirmiş. O da değil. Daha içeride. Bu şiha işte Allah'ın buyurduğu gibi insanda bir kalp vardır. ilk insanın muhatap olduğu her anda muhatap olduğu kalp. onda oraya gelince sadece yaşıyor, tadıyor, seviyor, korkuyor kalp ilk manevi olarak ilk perdesidir, ilk hâridir. Sonra ruh geliyor, sonra rühtan içe doğru yolculuk var. Sır geliyor, gizli demek yani. Sonra daha da gizli, sırrın sırı. Sonra kafa, ondan gizli, daha da gizli. Sonra akfa geliyor, en gizli. İşte ben oradayım dedi. <gülüyor> Allah kişi ile kalbi arasına girer, tecelli eder dedi. Varacak, varacak. Böyle her şeyi görünmezden çıkarıp sevdiğim sensin, tercih ettiğim sensin. Ben sana gelmek istiyorum. Çamuride, dünyide, başka şeyleri de, gölgeleri de ben hakikati tercih ediyorum Değil, Rabbimize varacağız Rabbimizin tecellisine mazhar <gülüyor> olacağız buradan öteye söz söylenebilir mi? söylenmez Onun için kendimizi anlamaya tanımaya çalışacağız bunun için Resulullah Efendimizden buyurduğu gibi bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten eftaldır bir saatlik tefekkür yetmiş yıllık ibadetten eftaldır her seferinde farklı söyledi bir saatlik tefekkür bin yıllık ibadetten eftaldır tefekkürsüz ibadetten yani bin sene tefekkür et, etmeden ibadet yap. Bir de bir saat, bir saat zaman dili bir de bir an. Onun için zaten biri öyle söylemişti. Bin yıl muhabbetsiz ibadet etmektense bir sefer muhabbetle Allah demeyi tercih eder. O biliyor. Bir sefer muhabbetle Allah dese Allah'a ne kadar yaklaştığını biliyor. Bin sene muhabbetsiz ibadet etse bu yolu aramadığını biliyor da ondan, seyrediyor da ondan, böyle söylüyor. Onun için bize lazım olan, gerekli olan aşkı kazanmaktır, muhabbeti kazanmaktır. Bunun içinde de marifetullahı kazanmaya, Rabbimizi tanımaya, Rabbimize şahit olup şahadet etmeye çalışmaktır. Her ne olursa olsun acaba Rabbimin muradı nedir? O sana öğretir. Şu, niye şöyle oldu? Mutlaka gönlüne bir vahyi vardır. Anlamaya çalışırsın. Her ne olursa olsun bu böyledir. Bize düşen bunu anlamaya çalışmaktır. Anlamaya çalışınca neyi bulacağız? Sadece Rabbimizin güzelliğini bulacağız. Bizi ne kadar sevdiğini, ne kadar ciddiye aldığını, ne kadar temizleyip tezke etmeyi dilediğini, ne kadar kendine çektiğini, bize ne kadar yakın olduğunu, ne kadar bize her anda seni seviyorum dediğini, bize gel dediğini anlayacağız. Bizi varlıkta tuttuğunu, meleklerle bizi koruduğunu, ihata ettiğini, yaptıklarımızı yazdırdığını, biz bilelim diye. Allah'ın bilmesi yeter dedi zaten. Sen bunu anla. Bir beşer olarak bunu anla. O dilemedikçe, dileyemeyeceği bizi anlamamız lazım. O bizi dilemiş. O dilemiş, yaratmış. Olmayan şeyin dilemesi mi olur? Dilemek ondan. Diledi ve ol dedi. Bize düşen onu görmektir. Onun güzelliğini görüp şahit olmaktır. Şahit oldukça evet, sevmektir, iman etmektir. Yürüdükçe, yani anladıkça, tanıdıkça aşk olur, Muhabbet üst üste yığılır, aşk olur, aşıklık olur. Bundan dolayı sevilmeye layık olur. Rabbinin sevdiği olur, mahbub olur. Sonuç itibariyle aşk olur. Aşk olunca ne olur? Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği varlık olur. Bütün varlığı O'nun yanına koysam, O'nun kıymeti, değeri yanında bir mana ifade eder mi? Sıfır. Bence bundan öteye bir adım atmaması lazım. Mesele kendi kıymetimizi, değerimizi, şerefimizi bilmektir. Varlığımızı Allah'tan aldığımız gibi kıymetimizi de, değerimizi de, şerefimizi de, de ondan almışız. Bu alemde onu göstereceğim inşallah.